ve taharette de öncülük olan temizlik yani hükmü necasetten temizlik ki abdestin farzlarını ifade eden ayet-i kerimesine yer vererek ki Maide suresinin 6. ayet-i kerimesi bununla başlayarak buyuruyor ki قال الله ta mevla talea hazrettleri buyuruyor Estağfurullah Ya ayyuhallazina amenu iza kumtu minas salati fagsilu wujuhakum ve eydiyakum ila'l-marafiqi وامسحو biru'usikum ve arjulakum ila'l-ka'be Ey iman edenler! Namaz kılmayı murad ettiğinizde şayet abdestsizseniz yüzlerinizi yıkayın, ellerinizi ile beraber yıkayın, başlarınıza mesverin ve ayaklarınızı da çıkık kemikleriyle beraber yıkayın. Şimdi bu ayet kelimeden anlaşıldığı üzere abdestin farzları nelerdir? Musannif onu temas üzere diyor ki ve fardu tahare. Buradaki taharetten kast edilen abdestir. Abdestin farzları gazdül alda -e istelas, wame sürres. Üç uzun yıkanması bir uzunda mesedilmesidir. Şimdi e, farz var, vacip var, sünnet var, müstehab var, edep var.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 Bu noktada i̇bn Abid'in Rahimoğlu'la haşiyesinde bu konuya dair matla açıyor ve diyor ki farzın itimamına tağlük eden bir mesele ise buna farz-ı iştihadi denir. Ama müstakil bir hüküm ise buna da vacip ifadesi kullanılır. Bunu örnek üzerinde anlamamız gerekirse başın mesedilmesi abdeste farzdır veya yüzün yıkanması abdeste farzdır. Ama yüzün miktarının tespitiyle alakalı, işte başın dörtte birine mesledilmesi, başın işte müvacihe diye tabir ettiğimiz e, yöneldiğinde nereleri görüyorsak oralarının yıkanmasının gerekliliği bir farzın ile alakalıdır. Müstakil bir şey olmadığı için buna vacip ifadesi değil, farzı iştihadi ifadesi kullanılmıştır. Ancak vitir namazı ise müstakil bir namazdır, müstakil bir ibadettir.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 Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas, Allah onlara rahmet eylesin, e, bu konuda çok fazla mübaleğa yaptığından dolayı e, görme kabiliyetlerini kaybettikleri de yine kitaplarımızda meskurdur. Dolayısıyla gözün içini yıkamak abdeste veya gusulde farz değildir. E, Tabi bunun semeresi güncelleştirecek olursak lens kullanan kişilerin,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 Ancak sakalının seyrek veyahut da e, sık olması altına suyun ulaşıp ulaştırmamayla alakalı olduğu için sık olan kimse yüzünü yıkadıktan sonra şahit sakalını kesecek olursa veya seyretecek olursa altına bir daha suyun ulaştırılmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. Her ne kadar kitaplarımızda tercih edilen görüş her ikisinin de tıraşından sonra abdestin iade edilmemesine yönelik olsa da e, Natifi'nin bu farklı görüşünden yola çıkarak da ibadet bablarında da imkan nispetince ihtiyatla hareket etmek için e, saçın tıraşında değil de ama sakalın tıraşında abdestin iadesinin e, gerekli olacağı ile hükmetmemiz daha ihtiyatlı olsa gerekiriz. Yine bu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 İnsanı küfre getirirken bir diğerini inkar küfre getirmez. İşlihadi bir mesul, e, meseledir, tartışmaya talük eden bir meseledir. Aynı durum ayaklarda var olan çıkık kemikler için de geçerlidir. Ve mefuruzu fi başın mesedilmesindeki farz miktar nedir? E, bundan bahsedeceğiz. miktarun nasiye buyuruyor musallif. Nasiye miktarı. Yani başın ön tarafındaki miktar ki bunu da kendisi beyan ediyor. Ve ve rub'u re's başın dörtte biridir. Lima Rava el-Mughiret bin i radıyallahu teala an Hazreti Mughire bin Şube rivayet ediyor ki Ennen Nebi aleyhissalatu vesselam ete subatete kavmin Efendimiz aleyhissalatu vesselam kavmin